Rabbim günahlarımızı affetsin Ve Kabul olunan o saati eriştirsin Canı gönülden Rabbına yalvaran Ve hakikaten ondan Hayır Hayra ulaşma Ve cenneti cemali isteyenlerden eylesin Allah bizi de neslimizi de Her türlü şirkten, Pislikten Kötülükten uzak Nestimizi Neslimizi Tapanlardan eylemesin Hem bize Hem de neslimize Rabbim helal rızık nasip etsin Evet Bugün Üzerinde durmak istediğim mesele Doğruluk Öyle bir ortamdayız ki Herkes dürüstlüğünü yitirmiş Herkes Asıl hüviyetlerini kaybetmiş Şirkin, küfrün, pisliğin içinde Adeta ufacık gördüğü bir değere yapışarak Kendini ahlaklı, dürüst, doğru olarak görmeye başlamış Ama bir ticaretinde Ama bir konuşmasında Ama bir yaşantısında Veyahut hayatının değişik bir kesiminde ...yapmış olduğu işlerde hiç de doğru veya dürüst olmadığını görüyoruz. Herkes kendi kafasına göre giderek... ...içindeki kurduğu kendi dünyasındaki doğrularla... ...şu şudur, bu budur demeye başlamış. Adamın birisi çok hata edermiş... O kadar çok hataları varmış ki Hatasının üzerine hep hata yapar Durumunu bir türlü düzeltemezmiş Bakmış ki Tek başına başarılı olamıyor Durumunu düzeltemiyor Ve hata üzerine hata yapıyor Demiş bir alime gideyim Ondan Bu hatalarımdan bu yanlışlarımdan nasıl düzelirim diye tavsiyede bulunmasını isteyeyim. Ve gitmiş. Alim ona bütün hatalarından kurtulmasını değil, bir tek hatasından kurtulmasını tavsiye etmiş. O da ne olursan ol, hayatta yalan söyleme diye ondan bir söz istemiş. Adam kolay demiş bundan kolay ne var ki asla yalan söylemeyeceğim aradan belli bir zaman geçiyor adamın canı içki istiyor gidip içkiyi satın alıyor tam bardağı doldurup ağzına götüreceğinde şimdi diyor o halime gitsem bana dese ki içki içtin mi? ben ona ne diyeceğim Yalan mı söyleyeceğim? Hayır. Yalan söylememeye söz verdim diyor. Öyleyse ben hiç gişmeyeceğim diyor. Başka bir gün adam yine bir günah işlemek istiyor. Fakat alime verdiği doğruluk sözünü hatırlıyor. Diyor, sorsa bunu yaptığını en iyisi diyor ben bundan da vazgeçeyim. Adam ne zaman bir günah işlemek istese, alime yalan söylememek için ondan kaçınıyor. Günler böyle geçip giderken, adamın doğruluk özelliği ön plana çıkıyor ve bütün hatalarından kurtuluyor. İşte bir toplumun ifsadı da düzelmesi de hep bir bir, böyle can alıcı huylara yönelip onları düzeltmekle mümkündür. Doğruluk nedir? Doğruluk, söylenen sözün gerçek olması, hal ile sözün birbirine uygun olmasıdır. Allah Azze ve Celle kitabında hep doğruluğu emretmiştir. Allah'tan korkun, doğrularla, sadıklarla beraber olun demiştir. Ve yine Allah'tan doğru daha doğru sözlü kim vardır demiştir. Ve en doğru söz de Allah'ın kitabıdır. Baktığımızda kardeşlerim bütün peygamberlerin özelliklerinden bir tanesi de doğrulukları değil mi? Gelen bir davetçinin doğruluğu, dürüstlüğü zedelenirse vermiş olduğu haber Vermiş olduğu nasihat Vermiş olduğu tavsiye Karşıda değer bulur mu? Bakın Allah Azze ve Celle kitabında Peygamberlerini hep doğrulukla övmüştür Ayetlere baktığımızda İbrahim'i zikret o doğru kimseydi diyor İsmail'i zikret o sözünde duran bir kimseydi diyor Yusuf ey doğru sözlü kişi diyor İdrisi zikret, o da doğru kimseydi peygamberdi diyor. Demek ki doğruluk peygamberlerin ayrılmaz bir sıfatı. Ve Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyorlar? Doğruluğun zirvesinde olan bir kelime. Muhammedil Emin. Sıddıku'l Emin diye hitap ediyorlardı. Ve ilk vahiy indiğinde Cibril'in gelip ve silamı sıktığında oku, oku, oku dediğinde eve geliyor korkuyor, titriyor örtün beni diyor Hatice ne diyor hanımı sen doğru sözlüsün korkma diyor <gülüyor> demek ki doğruluk güzel bir meziyet dürüstlük çok güzel bir meziyet ve bu meziyetle de insan yapmış olduğu birçok günahından ve hatalarından da ne yapabiliyor kurtulabiliyor Müslüman Allah'a karşı insanlara karşı ve kendine karşı doğru olur dürüst olur işten pazarlığı her türlü o iğrenç şeyleri bırakması gerekir eğer doğru olmak istiyorsa ya da doğru olan insanlara gelip de karakter sahibi olur Kendini doğru görüp de başkalarını yanlış görerek kendi kendine pazarlayan insan kendini pazara koyup 3 kuruşa satan adamdır. Doğruluğun Allah'a karşı, insanlara karşı ve kendi nefsine karşı yönleri vardır. Allah'a karşı olana baktığımızda ise azze ve celle'ye amellerin tamamını ister bir söz ister bir düşünce ister bir amel olsun hepsini Allah'a has kılarak ihlastan yapması gerekir düşünün hadis-i şerifte bir adam namaza duruyor namazını birisi kendisini izledi diye güzelleştirmesi nedir küçük şirkten sayılıyor değil mi amellerde riya ve gösteriş olmayacak kim yalnızca Allah'ın rızasını elde etmenin dışında bir niyetle yaparsa, Allah onun amelini kabul etmez kardeşlerim. Bakın cehenneme giren ilk, üç kişiden size haber vereyim mi diyor. Hayırsever zengin, neden? Desinler diye yardım ediyor. Alim, ne güzel anlatıyor, desinler diye alim. Şehit, ne kadar güçlü, kuvvetli savaşıyor desinler diye şehit. Bakın böyle çok güzel en yüce amelleri işliyor ama bir kalpteki doğruluğun olmaması onların cehenneme giren ilk üç kişiden olmasına sebep kalıyor. Müslüman tüm ibadetlerinde onların hakkını yerine getirerek ve kendisinden istendiği şekilde yaparak ihlaslı olur kardeşlerim. Müslüman dürüst olmalı. Yani önce Allah'a karşı dürüst olmalı. İnsanlara karşı gelince Başkalarıyla konuşurken Yalan söylemeyecek İçiyle dışı bir olacak Yanında başka arkasından Başka başka harilere girmeyecek Kendi kendine bir şeyler üretmeyecek Ahmet'in müsnetinde gelen rivayette Hiyanetin en büyüğü Kardeşine bir olayı anlatman Ve onun sana inanması Senin ise ona yalan söylemendir ne olursa olsun insanlara dürüst olacağım Ama bunun yanında Kişi kendi nefsine de Dürüst olması gerekir Müslüman doğrudur Ve kendi kendini kandırmaz Hatalarını Kusurlarını kabul eder Ve onu düzeltmeye çalışır Başkalarına yüklemez O kurtuluş yolunun Doğruluk olduğunu bilir çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam "Seni şüphelendiren şeyi bırak. Şüphelendirmeyene bak. Muhakkak ki yalan şüphedir, doğruluksa mutmainliktir." diyor. "Seni şüphelendiren şeyi bırak. Şüphelendirmeyene yönel. Muhakkak ki yalan şüphedir, doğruluksa mutmainliktir." diyor. İmam Tirmizi sahih bir senetten naklediyor öyle insanlar vardır ki evham vesvese içindedir. Öyleyse insanların önce kendisine dürüstlüğü, kendi üzerinde durması, sonra insanlara karşı ve amellerinde de bir bütünlük arz etmesi gerekir. Bunların herhangi birisinden verdiği bir fire, kardeşlik ilişkilerine de, insanlık ilişkilerine de, Allah'a karşı ibadetlerine bile her şeyine yansır. Allah bizleri doğru, dürüst, samimi insanlardan eylesin. Muhakkak ki insanların da insanlara bir bakış şekli vardır. Kendilerine göre bir çıkarımlara kendilerine göre de bir anlayışları vardır. İsteyen istediğini düşünür. Ama önemli olan senin ibadetlerine karşı doğru, dürüst olman. İnsanlara karşı doğru dürüst olman Nefsine karşı Kendini kandırmayacan, Hatalarını kusurlarını kabul edip Düzelteceksin Fazilet yönüne baktığımızda ise Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Doğruları takva Sahiplerini hep övmüş Doğruluklarının Karşılığı cennet demiştir Ve Allah'tan Sakınanlara ise cennetin olduğunu Büyük mükafatların olduğunu söylemiştir Ve hatta öyle ribayetler vardır ki Doğruluğun dünyada ve ahirette Kurtuluş vesilesi olduğunu Ve kişi doğru söylüyorsa Doğruluğun iyiliğe iyiliğinde cennete götürdüğünü söylemiştir Sürekli doğru söyleyen bir adam Allah katında sıddık Doğru sözlü olarak yazılır yalan günaha günah cehenneme götürür diyor Allah hepimize yardım etsin kardeşlerim yaşamış olduğumuz şu toplumda şirkin, küfrün, pisliğin içinde yaşadığımız şu toplumda azıcık bir değer güzellik varsa onunla avunma yoluna gidiyoruz halbuki bütün pisliklerden arınarak Müslümanın tertemiz olması gerekir bakın bu tüm Müslümanların aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanması, yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya talip olması, onu takip etmesi ve doğruluğu kendilerinden ayrılmaz bir parçası haline getirmesi gerekir. Yalansa bunun zıttı olan insanın hakikatinin ve hadiselerinin zıttına söz söylemesidir ve nifak alametidir. Ve daha da ileride Ali sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alametinden bahsederken konuştuğunda yalan söyler. Verdiği sözü tutmaz. Kendine bir şeyi emanet edildiğinde ihanet eder diyor. Ve hadis-i şerifte Ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olur mu? Evet diyor. Cimri olur mu? Evet Yalancı olur mu? Asla diyor. Asla. Yalancı, yalanını da sürdürmeye devam edemez. Yalan muhakkak bir gün ne yapacak? Ortaya çıkacaktır. Ve bir kimsenin içinde gizlediği şey muhakkak dilinin birine sürtmesiyle yüzüne, gün yüzüne çıkacaktır. Müslüman küçük de olsa, büyük de olsa yalana bulaşmama ve ondan uzak durmak için her zaman kendini kontrol etmesi gerekir evet hatta sahabe diyor ki Allah'ın Resulü diyor birimiz istediği halde bir şey için kendisine bunu istiyor musun dediğinde istemiyorum derse bu yalan sayılır mı diyor yani o kadar bu meselenin üzerinde sahabe durmuştur ki hep bu tür şeylere düşmekten korkmuştur. Abdullah bin Amr diyor ki bir gün anam beni çağırdı. Ali sallallahu aleyhi ve selam da evimizde oturuyordu. Gel sana bir şey vereceğim dedi. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam sen ona ne vermeyi düşünüyorsun deyince annem ona hurma vermek istedim dedi aleyhissalatü vesselam şayet sen ona bir şey vermeseydin bu sana günah yazılacaktı diyor yani çocuğunu bile çağırırken kandırma kastıyla bir şey demişse ve onu da ona vermemişse eğer diyor sen diyor ona o vaat ettiğin şeyi vermeseydin bak, ananın çocuğunu çağırması o senin günah hanene yazılacaktı diyor. Evet ama yalanın da mübah olduğu yerler var biliyorsunuz. Bu da nedir? Aralarında anlaşmazlık olan iki kişinin arasını düzeltmekte, düşmana karşı ve aile hayatında bir erkeğin eşine sevmediği veya hoşlanmadığı bir şeyden dolayı bu çirkindir, kötüdür demesi İslam adabına nedir? Uygun değildir. Bilakis bir erkeğin eşinin gönlünü hoş tutması, ondan memnun olması, güzelliklerini ne yapması? Zikretmesi gerekir. Ve dargınların, küslerin arasını yapmakta bunlarda bir beis yoktur. Bir de kardeşlerim, Müslümanın dürüstlüğünü bozan, doğruluğunu bozanın, önemli hususlardan bir tanesi de kişinin kişiyi övmede ve konuşurken şakalaşmada aşırı gidip yalana çok kaçmalarıdır. Demin de dediğimiz gibi bizim için ölçü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Ahlakını düzeltmek isteyen gitsin Kur'an okusun. Resulullah'ın hayatını okusun. Falanın filanın hayatına bakıp kendi ahlakıyla onu kıyaslayıp kendini dev aynasında görmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yalancıktan da olsa insanları yüzlerine karşı öven münafıklara karşı uyarmış ve demiştir ki insanlara meddahlık yalakalık yapan kimseleri gördüğünüzde yüzlerine toprak atın demiştir. İnsanları güldürmek isteyen bir takım insanlar vardır ki onları güldürebilmek için yalan söylerler. Halbuki aleyhissalatü vesselam bu davranışı yasaklamış. İnsanları güldürmek için yalan konuşan kimselere yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun demiştir. Yine bir hadiste ben hakkı olsa bile gösterişi terk edene cennetin kıyısında haklı olsa bile Gösterişi terk edene cennetin kıyısında bir evi garanti ediyorum. Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir evi garanti ediyorum. Ahlakı güzel olana cennetin en yüksek katında bir evi garanti ediyorum demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Ebu Bekir kendisini öven birini duyduğunda ey Allah'ım. Sen benim nefsimi benden daha iyi bilensin. Ben ise kendi nefsimi onlardan daha iyi bilen birisiyim. Allah'ım beni onların zannettiği gibi hayırlı kıl. Bilmediklerimden dolayı beni bağışla onların söylediklerinden dolayı beni hesaba çekme derdi. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etöbüle Elhamdülillahi Rabbil alamin